Namaz neden salattır? Salat ve namaz. Şimdiye kadar konuştuklarımızın direği belki de namazdır. Çünkü bu kavramları tek tek sana yaşattırır. Hem de orta yolu buldurur. Namaz bir bedeni harekettir. Bedenini de hissediyorsun. Sırf ruhi, kalbi bir ibadet değil. Hem ruhi, kalbi yönü de var. Bir de bedeni itibariyle de bir şeyler hissediyorsun. Salat bazılarına göre bağlantı demek. Yani kişiyle Allah arasında bir bağlantıdır. Bazılarına göre sırt kemiğinin omurgası demektir. Yani insanın günlük hayatının, günlük işlerinin, bir günde bitirebildiği her şeyin bel kemiği namazdır. Namaz kılmayan insan o zincirden, o ipten kopmuş oluyor. Veya başka bir tabirle bağlantı manasını ele alırsak, namaz kılan insan Allah'la, öz varlıkla, Gerçek varlıkla bağlantı içine giriyor, varlığını arttırıyor, tecellisini arttırıyor, kalbine giren ilahi yansımaları arttırıyor. Kılmayan insanda gittikçe karanlığa çöküyor, düşüyor, kayboluyor. Namaz çok önemlidir. Günlük hayatın içinden çektiğin zaman bütün işler ipi çekilmiş tesbih gibi olur, dağılır.